اعوذ بالله السميع الاليم من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين ve اعوذ بك ربي ان يحظرون بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس Min şerl vesvesin خناس، elledi yvesvesi في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا Sadakallahü'l-Azim Sallu ala Rasulina Muhammed Sallu ala Şefii Zünubina Muhammed Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed Olmen ba'i bağı belagat Ol mahzeni fazlı saadet Ol andelibi gülzar fesahat Muhammed Mustafa'a salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Ve ala el seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahimi maliki yevmiddin İyə kına ve İyə k纳斯dıgim. İhtinas sıratı müstakim. Sıratı ləzine anımta عليهم. Rəyrılmadub aleyhim vəl taallin. Amin ya muğīn. Bismillahi r-Rahmāni r-Rahīm. Şehrur Hüdâl lî ve beyinâtim min el-hüdâ furkan Femen şehide min kümûl şehra, fal yasumhu. Vemen kane merizan, ev ala seferin, fâ âddetim min eyyâmin uhar Yüridu Allahu bikümûl yusra, vela yüridu bikümûl âsır. Veli tük milül veli tük milül üb âddete. Ve li tu kebirullah aleme ve la aleküm teşkürün sadakallah lazim. Ve belağına Rasulüne ve Rasuluhül Kerim ve nähnu aleme kâlê xalikûne ve razikûne ve mevlâna min elşa şahidine ne bi kalbin selim. Cenabu Hak cibrîli emin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 Şehrü Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'ânu huden lin ve beyyinâtim minel huda vel furkân. Sadakallahu'l azîm. Çok aziz ve muhterem müminler. Malumunuzdur ki Berat gecesi geçti. Geçen geçtiğimiz haftanın ortalarına rastlayan Takvimlerde öyle kaydedilmiş olan berat gecesi bir nevi Ramazan-ı Şerif'in de müjdecisidir. Zaten biz üç aylar girdiği zaman da şöyle dua et, ediyorduk ve dua etmeyi de cemaate, Müslümanlara tavsiye ediyorduk. Diyorduk ki, Rabbim Recep-i Şerif ayı ile Şaban-ı Şerif ayını bize mübarek kıl, Ramazan-ı Şerif'e yetiştir. İnşallah dualarımız dergah-ı kabul buyrulur ve Ramazan-ı Şerif'e yetişiriz. Ramazan-ı Şerif bu ümmetin ümmeti Muhammed'in ayıdır. Ama o ay gel gelmeden evvel ona bir hazırlık yapılması lazımdır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif ayının sonlarına yakın eshab kiramı yaptığı bir konuşmasında üzerinize mübarek bir ayın gölgesi düşmüştür. Çok şerefli bir ay gelmektedir. O ayın gündüzleri orucu, geceleri teravihle ihya edilerek en iyi şekilde değerlendirilmesi, istifade edilmesi icap eder. Tabi bu değerlendirme tabirini şöyle anlamak lazım. Ramazan-ı Şerif ayı kendisi zaten Mevlamızın lütfi ile bizatihi kendisi kıymetli ve değerlidir. Bizim ona ilave edecek bir değer ve kıymetimiz yoktur. Biz kimiz ki? Biz onun değerinden istifade edeceğiz. Onun bereketinden istifade edeceğiz. Onun fazlından gücümüz yettiği kadar kazanmaya elde etmeye çalışacağız. İşte onun için ben de bugünkü konuşmamda size Ramazan-ı Şerif'ten en iyi şekilde istifade edebilmenin yollarını gösterecek ve onun hazırlığını yapmaya üzere şimdiden ne yapmamız lazım? Onu ifade etmeye, onu öğrenip hayatımızda tatbik etmeye çalışacağız. Allah-u Celal bu hususları bana eksiksiz, iyi bir şekilde ifade etmek, siz Müslüman kardeşlerime de güzelce, maksadı ilahiyeye uygun bir şekilde anlayıp, hepimize birden rızayı ilahiyeye muvafık şekilde amel etmeyi nasip müyesser eylesin. Muhterem müminler, önümüzdeki ay Ramazan-ı Şerif ayıdır. Kısmet olursa aşağı yukarı, on- 12 gün sonra Ramazan-ı Şerif başlayacaktır. Ramazan-ı Şerif ayında ayı gelmeden evvel bu ayla alakalı Kur'an-ı Kerim'de ne var? Mevlamızın tavsiyeleri nedir? Ona şöyle bakalım. Evvela Rabbimiz Ramazan-ı Şerif ayında bize farz kıldığı oruçtan bahsetmeden evvel Ramazan-ı Şerif ayı hakkında bilgi lütfediyor ve buyuruyor ki şehr Ramazan ellezi o mübarek Ramazan-ı Şerif ayı Ün zile fihil Kur'an Hazreti Kur'an'ın içinde inzal edildiği aydır buyurmuşlardır. Demek ki Ramazan-ı Şerif ayı Ümmet-i Muhammed'e mahsus çok kıymetli çok bereketli bir ay olmakla beraber aynı zamanda ne ayıdır? Kur'an-ı Kerim ayıdır. Kur'an-ı Kerim ayında bize layık olan nedir? O ayda birer hatim yapmaktır, öyle mi? Hazırlık şimdiden böyle olacak. Kur'an-ı Kerim ayı olan Ramazan-ı Şerif'te isterseniz şimdiden başlayın, isterseniz Ramazan-ı Şerif'te başlayarak Kur'an-ı Kerim'i mutlaka Ramazan-ı Şerif içerisinde hatmetmek lazımdır okumasını bilemeyenler durumları müsaitse hiç olmazsa okunan mecliste mukabele okunan yerde bulunup bulunup okunmaya dinleyerek iştirak etmesi lazımdır. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselam ile kendisine gelen kısmını her Ramazan-ı Şerif'te karşılıklı okur. Recep Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam da aynen getirdiğim gibidir diye peygamberimizin okuduklarını teyit ederdi ve buna mukabele denirdi. Şimdi bu sünneti seniye camilerimizde hocalarımızın, hafızlarımızın okuması ve cemaatin dinleyip veyahut da mushaf-ı şeriften takip etmek şeklinde sünnetler, bu sünnet yerine getirilmeye gayret ediliyor. Ümit ederim ki okuyanlar peygamber olamayacaklarına göre o peygambere layık birer ümmet olsunlar. Gönül bunu arzu eder, öyle mi? Dinleyenler de Cebrail aleyhisselam olamayacaklarına göre onun büyüklüğünü anlayıp ona layık olmaya gayret göstersinler. Burada anlayacağımız da budur. Okuyanın ve dinleyenin bu hususiyetleri, bu meziyetleri, bu kıymetleri öğrenip ona göre vaziyet almalı. Kur'an-ı Kerim'e hiç olmazsa hürmette kusur etmemeli. Siz buradan kalkıp bir kısım İslam ülkeyi ülkeleri dediğimiz yerlere giderek Oralarda Kur'an-ı Kerim'e yapılan muameleyi görüp onu kendimize "eh oluyormuş" şeklinde bir numune şek numune olarak almaya kalkışmayınız. Kalkışmayınız. Onların yaptıkları yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'e hürmet edilmesi lazımdır. Gerçi bu medeni hukuktan misal vermek pek uygun değil. Onun Kur'an-ı Kerim'le pek fazla alakası yok ama Onda bile şöyle bir misal vardır kötü emsal olmaz denir hukukta kötü ne olmaz mi, emsal olmaz misal olmaz yani burada Kur'an-ı Kerim'e hürmet etmemizi icap ederken hürmet edilmeyen bir yeri görüp de e filan yerde falan yerde öyle mi Kur'an-ı Kerim'i yere bırakıyorlar. E, Kur'an-ı Kerim'e hürmet etmiyorlar E demek ki Bu oluyormuş diye O emsal olmaz Bize hiçbir zaman onu misal olarak numune olarak almamak lazımdır Kur'an-ı Kerim'i diz çöküp kı Kıbleye karşı Abdestli olarak Oturup Onu belinden yukarıda tutarak Hürmet edenler Kimse onu nümune almak Lazımdır Öyle mi? Onu numune alıp ve onu yaşamak, onu yaşatmak lazımdır. Şimdi demek ki Ramazan-ı Şerif ayında Kur'an-ı Kerim ayı olduğu için bir hatim yapacak ve Kur'an-ı Kerime hürmet edeceğiz. Bundan sonra Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de orucun tutulma şekline de temas etmiştir. Bakınız, e orucun tutulma şekline. Orucun başlama ve bitirilmesi ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyurmuşlardır ki, bakınız, evvela hilalden bahseder Rabbimiz. Hilal, ay. Bunlar nedir? Onun için yine Bakara suresinin bir ayeti celilesinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim yes Habibim senden sorarlar sorarlar neyi sorarlar neyden sorarlar anil ehilleti hilalden bu gökyüzünde gördüğümüz ay var ya ondan sorarlar Bul. bu nedir Ayla biz ne yapacağız? Ondan alacağımız ders nedir derler. Gul onlara söyle. Hiye o hilal mevakitü nasi vel haccı insanlara vakitleri öğreten gözle görülecek bir alamettir. Hac mevsimini insanlara anlatan anlatan bir alamettir. Demek ki bakın Cenab-ı Hak vakitleri bize gözle görülüp elle tutulan alametlerle göstermiş. Şimdi saat onlar dikkate alınarak hazırlanmış bir şeydir. Alettir. Alettir. Yoksa saat mesela şimdi biri beş geçtiği zaman namaz kılmak vakti geliyor. Öyle namazı. Saat biri beş geçtiği için Namaz kılmak olmuyor. Saat biri 5 geçtiği zaman semada güneş, güneş tam tepeden batı ufkuna doğru meyletmiş oluyor, meyletmiş oluyor. O zaman da öğle namazının vakti giriyor, o saat biri 5 geçe gözüküyor, o, o zaman vuku buluyor, eh. O zaman biz kalkıp namaz kılıyoruz. Saat biri 5 geçtiği için kılmıyoruz. O zaman semada böyle bir durum oluyor. Vakti giriyor öğle namazının. Kalkıp namaz kılıyoruz. Demek ki namazın vaktini gösteren, saatin şurada burada olması değil, namazın vaktini gösteren, semada gözle görülüp elle tutulabilecek alametlerdir. Ve bunlar uzun uzun tayine şey yapılmış anlatılmış tarif edilmiştir. F fukaha dediğimiz bizim fukaha fakih fakih İslam amel ve efendim ibadet ve taatin nasıl yapılacağını neye nasıl ceza verileceğini yani İslam'ın hukukunu İslam'ın ibadetini bilen alim demektir. Fakih budur. Şimdi bakmayın bizim üniversitelerdekiler hemen İslam fakihlerine, İslam hukukçuları deyip çıkıyorlar. Bu yanlış ve eksiktir. Hukuk hiçbir zaman fıkhın yerini tutmaz. Neden tutmaz? Gelsin o üniversiteliler, ben onlara anlatayım. Üniversitede okunan hukukta ceza vardır, muamele vardır. Bakınız, muamele vardır, nasıl alışveriş ne yapılacak, nasıl olacak, hak nedir, hukuk nedir, bunu gösteren kısımlar vardır. Bir de ceza vardır, İslam fıkında buna muamelat ve ukubat denir. Bu ikisi vardır hukuk fakültesinde, ondan sonra bakınız ne yoktur, ibadet yoktur, halbuki fıkıhta ibadet de vardır. Fıkh içerisinde ne vardır? İbadet de vardır. Hukukta ibadet yoktur. Hiç bir tane hukuk fakültesi okuyan varsa bana söylesin. Okudukları hukuk kitaplarında abdestin alınıp nasıl namaz kılınacağını, orucun nasıl tutulacağını anlatan hiçbir hüküm var mı? Efendim? Yok. İşte olmayınca demek ki hukukta ibadet yok. da ibadet ve Evvela taharet var sonra ibadet var, sonra muamelat var, sonra ukubat dediğimiz ceza var. Hepsi birden fıkıh'tır. Bunları bilen adama da fakih denir. Fakih denir. Ha, demek ki fıkha nasıl hukuk denmezse efendim, bu sadece bir hukuktur denmezse Bugünkü amanada da hukuk bu manaya gelmiyorsa bu işi karıştırmamak lazım. Fıkıh apayrı bir şeydir. Fakih bambaşka bir insandır. Hukuk ayrıdır ve hukukçu da ayrıdır. Ha. Şimdi, bakınız demek ki bu şuradan genişlemişti. Namaz vakitlerini tarif eden fakihler, fakihler İslam alimleri, onların gökyüzündeki semadaki güneşin Vaziyeti Onun vaziyetinden yeryüzündeki Eşyanın gölgesi Vesairesini dikkate almışlar Onun uzaması Kısalması uzunluk Derecesini dikkate alarak Öğle namazının vaktidir ikindi namazının vaktidir Akşam namazının vaktidir Derken de Batı ufkunda güneşin Battığını orada bir Kırmızılık şeyde, Atmosfer dediğimiz havada Güneş ışınlarının kırılmasından mütevellit meydana gelen bir şafak-ı ahmer diye tabir eder. Kırmızı bir şafak görüntü. İşte bunlar namazın vakitlerini gösteren alametlerdir. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de bunu anlatıyor. Bunu anlatıyor. Ha. Şimdi muhterem müminler bunu anlattığına göre orucun da başlama ve bitim zamanını Cenab-ı Hak yine Kur'an-ı Kerim'de tarif ediyor. Şöyle buyuruyor. Hatta bu arada merak edersiniz diye şunu da hemen söyleyeyim. Bu günde beş vakit namazı gösteren semadaki vakitlerin yanında bir de kıble vakti vardır. Kıble vakti. Kıble vakti şu demektir günün muayyen saatinde yani öğle namazına namazı olmadan evvel evvel muayyen saatte güneşin semada göründüğü yer tam kıble saatinde bir adam güneşe baksa güneş tam Kabe'nin üzerindedir kıble saati de odur onun için kıbleyi tayin etmekle o saati bilse adam o saatte tam kendisini güneşe doğru dönse kıbleye dönmüş olur. Kıble saati budur. Onun için benim gördüğüm bir takvim vardır Fazile takvimi diye. O takvimde namaz vakitlerinin altında kıble saati diye de gösteren öğle namazının vaktinden daima 40 dakika 45 dakika erken bir vakti gösteren saat vardır kıble saati. Denemek için iş yerinizde vesairenizde hakikaten kıbleye tam isabet edebiliyor muyuz diye o saati dikkatle takip edin bakın ve o saatte çıkıp güneşe doğru dönün tam Kabe'nin üzerindedir ve kıble de güneşin bulunduğu noktadadır. Kıble saati de budur. Evet. Burada kıblenin tayini hususunda bizim Müslümanlar bugün halkımızın bildiği bir de hatalı durum vardır. Nedir hatalı durum? Şu pusula var ya pusulayı getirirler koyarlar onun mıknatıslı olan tarafı kuzeye gelir öbür tarafı tamam öbür tarafı kıbledir derler. <gülüyor> Öyle mi değil mi? Şimdi pusulayı getirip koyarlar. Kuzeye bakan kısmı tamam. Öbür ucu güneye bakıyor. Kıble orasıdır derler. O pusulanın ucu güneyi gösterir. Kıble'yi göstermez. Bakınız, güney ayrıdır, kıble ayrıdır. Her beldenin, her beldenin bulunduğu yerin Mekke-i Mükerreme ile muayyen bir açısı vardır. Açısı vardır. Mesela İstanbul'un açısı 23'tür, 23 derecelik bir açıdır. İstanbul'da bulunan bir adam, bir adam, o pusulanın güneyi gösteren kısmından biraz daha sola dönmesi lazımdır çünkü 23 derece e, batıda kalır İstanbul. Edirne'ye doğru geçin biraz daha fazladır. Daha ileriye geçin daha fazladır. Onun için onun için bu pusula da güneyi gösteren kısım kıbleyi gösterir dediğiniz zaman yanlıştır. Kıbleyi evet güneyi gösterir ama Mekke-i Mükerreme ile bulunduğunuz yerin açısını da bilmek lazımdır. Ne kadar şeyde? Doğuda veya batıda. Onu da bilmek lazımdır. Ha. Bu da ancak şöyle olur. Pusulayı kullanma tarifesi vardır. O tarifede bütün memleketler yazılıdır. Dünyanın haritası vardır ve onun açı dereceleri de orada vardır. Şu belde şu derecededir, şu belde bu derecededir diye. Ha, O zaman bulunduğunuz yerden yerden kıbleyi şey, güneyi gösteren kısmına bakarsınız. Bulunduğunuz dereceyi de düşer. Ondan sonra kıbleyi tespit ve tayin etmiş olursunuz. Biraz iş teferruatlıdır. Yani bu işin ehli olmak lazımdır. Şimdi nitekim bazı seccadelerin üzerinde kıbleyi gösteren bir şey vardır. Pusula vardır. Orada dikkat ederseniz, dikkat ederseniz pusulanın bir ucu var. Ucu var. Siz o üzerinde böyle efendim dönen ibreyi 23 dereceye getirin Getirin, İstanbul'un kıblesini gösterir ama o zaman ibre şöyle ise o şeydeki efendim e, kıble pusuladaki kıbleyi gösteren uç biraz daha yandan hafif sola doğru dönmüş vaziyettedir. Bu durumu da böylece vakit şey iken tespit etmiş yani bu arada buna da temas etmiş olayım. Durum budur. Pusula kıbleyi değil, kuzeyi ve güneyi gösterir. Öğreneceğimiz budur. Pusula kıbleyi değil, kuzeyi ve güneyi gösterir. Kıble güney taraftadır ama bulunduğumuz her yerin tam güneyi kıble değildir. Mutlaka bulunduğumuz yerin sağ veya solda yani doğuda veya batıda Açısını bilmek lazımdır Kıbleye tam isabet etmek için Demek ki Cenab-ı Hak bize Namaz kılmanın Namazı kılabilmemiz için Onun farzlarından birisi de i̇stikbal kıbledir. Öyle değil mi? Kıble tarafına dönmek ve en isabetli burasıdır diye mütmain olabilmek lazımdır. Kalbin mütmain olması mühimdir. Bakınız, isabet ederken bütün gücümüzü göstereceğiz. O bir gayrettir. O bir gayrettir. O gücümüzü göstereceğiz. Doğruyu tespit edebilmek için. Hah. Doğru şurasıdır, kıble şurasıdır diyeceğiz ve o tarafa dönüp o doğru bildiğimiz yere kılacağız. Hata olabilir, öyle mi? Hata olabilir. Ama ne olur? Biz doğruyu bulmak için azmedip gayret ettiğimiz için hata da olsa Cenab-ı Hak bizim o hatamızı ne kabul eder? Doğru kabul eder. Doğru kabul eder. Ve bize yine mükafat verir. Zaten müştehidin yaptığı da budur. Müştehit de doğruyu bulmak, doğruyu çıkarabilmek için ayet-i celil'e, hadis-i şeriflerden bütün gayretini gösterir. Gayreti doğruyu bulmaktır. Doğruyu bulmaktır. Ahmedi i Mehmet'i memnun etmek değildir. Veyahut da bir takım rejim taraftarlarını hoş tutmak o da değildir. Şimdi bazıları çıkıyorlar ortaya, efendim biz de müşri, koskoca profesörüm, ben de müştehitlik yapabilirim diye, diye şey yapıyorlar. Ben onlara şunu soruyorum, sen şu anda bir fikir beyan ederken rahat mısın? Yoksa bazı yerleri memnun etmek için bir gözetliğin durum var mı yok mu? Onu söyler misin bana evvela? Efendim? Bazı yerleri memnun etmek için gözettiğin durum var mı? Yoksa rahat sırf Cenab-ı Hakk'ın rızası için doğruyu ortaya çıkarayım da ümmeti Muhammed bundan istifade etsin diye niyetin bu kadar doğru mu? Eğer bu kadar doğru ise her doğruyu zaten konuşamazsın. Konuştuğun zaman karşına birtakım engeller de çıkacaktır. O zaman kimse kimseyi aldatmamalıdır. Öyle mi muhterem müminler? Ha. Yani bu kadar rahat bir vasat henüz yoktur. İnsan fikrini rahatlıkla açıklayabilecek durumda değildir. Onun için bazı yerleri memnun etmek mülahazası olduğu zaman onun ortaya koyduğu fikre hiçbir zaman iştihat denemez. Şurayı veya burayı memnun etmek için hatıra binaen söylenmiş söz denir. Halbuki müştehid İştihadını yaparken hiçbir baskı altında kalmayıp sadece Cenab-ı Hakk'ın rızası ümmeti Muhammed'in doğru yolu bularak sevap kazanması ümit ve arzusu ile bunun tesiri ile beyanı fikr ve rey ortaya koydu. Be fikrini ve reyini beyan ettiği zaman onun yaptığına iştihad denir. Yoksa diğerleri hatır için Gönül, ne, işte gönülü hoş tutmak veyahut da ne derseniz değiliz. Fakat iştihat diyemezsiniz. Ha. Şimdi onun için gelin şu Ramazan-ı Şerif yaklaştı ona hazırlık bakımından Kur'an-ı Kerim'de orucun nasıl tutulacağına dair Rabbimiz ne buyurmuş? Ona bir bakalım. Şöyle buyuruyor. Evvela Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e merhamet olmak üzere Ramazan-ı Şerif orucunun gündüzleri orucu emretmiş, geceyi serbest bırakmıştır. Öyle mi? Gündüzleri oruç tutmayı emretmiş, geceleri serbesttir. Orucun tutulma vakti imsakten, imsak aslında tutmak demektir. Ona Fecr-ı doğduğu andan Güneşin battığı ana, akşam namazının vaktine kadar geçen gündüz zamanına, gündüz, şey, gündüzün o zamanda oruç tutmayı emretmiş. Fecr-ı Sadık şeyden, akşam namazından, namazının vakti, güneşin grubundan gece, Gece sahur dediğimiz, kalktığımız ve oruca başladığımız zamanı kadar olan vakti de serbest bırakmış. <gülüyor> Yiyin, için. Oruçta size haram olan her şey serbesttir buyurmuş. Öyle mi? Oruçta size haram olan neydi? Yemeydi, içmeydi, ailevi münasebetti. Bunlar gece serbesttir buyurmuş. Kur'an-ı Kerim'de açıkça bakınız Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Uhille Leküm Leyletes Sıyam Ramazan geceleri Oruç gecelerini Sizin için helal kıldı Cenab-ı Hak Ne helaldir? Errefesu ila nisa iküm Hanımlarınızla beraber olmak helaldir. Ondan sonra hanım ve erkek Münasebetlerini bir Benzetişle Cenab-ı Hak ifade ediyor Hünne libasün leküm Hanımlar sizin için örtüdür Sizin ayıplarınızı o örter Öyle mi? Sizin eksik ve kusurlarınızı o tamamlar Ve entüm libasün lehün Siz de onun için tamamlayıcısınız Demek hanımlar erkekleri tamamlayıcı Erkekler de hanımları tamamlayıcı Şimdi birbirinin eksiğini tamamlayıcı olduğuna göre... ...bakın birbirinin düşmanı değil... ...birbirinin ayıplarını ortaya döken de değil... ...ne yapıyor? Birbirinin elbisesidir diyor Cenab-ı Hak... ...sizin eksiğinizi, noksanınızı o tamamlayacak... ...onun eksiğini, noksanını da siz tamamlayacaksınız buyuruyor. Evet... İslam'ın ilk devirlerinde... Burada bir takım hatalar yapılmış. O zaman gece de zaten serbest değildi. Gece serbest olmadığı için bu hatalar yapılmış. Cenab-ı Hak o hataları affetmiş ve geceyi de yeme içme aile münasebeti bakımından serbest bırakmış. Böyle bir hataya artık meydan ve fırsat kalmamış. Ondan sonra Cenab-ı Hak Yeme ve içmeyi tayin ediyor ve şöyle buyuruyor Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Ve külü Bakın devam ediyor Külü yiyiniz Veşrabu içiniz Ne zamana kadar Hatta yetebeyyene lekümül Haytü'l ebyazu Minel haytil esvedi Minel fecir Siyah iplikle beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yiyin için diyor. Ayet-i Celle'nin ifadesi bu ama burada, burada da bir teşbih var. Cenab-ı Hak bizim anlayacağımız bir uslupla hakikati bize beyan ediyor. Onun için eğer bizim şu mutlak anladığımız manada ipliği ele alıp da yola çıkarsak hata ederiz. Nitekim essap hataya düşmüş bu noktada. Şimdi beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar nasıl ayrılacak? Yani gece karanlıkta siyah iplikle beyaz ipliği yan yana koysanız bunun hangisi beyaz da hangisi siyahtı fark edilmez. Öyle değil mi? Bu fark edilinceye kadar yiyin için diyor Cenab-ı Hak. Ne zamana kadar bu? Sabah ortalık aydınlanıp o böylen ışık filan yok normal hava şartlarında beyaz iplikle siyah iplik ayrılıncaya kadar yiyecek içecek olsak neredeyse sabah namazını kıldığımız vakte kadar yiyip içmemiz icap eder mi etmez mi? Eder. Bakınız burada hataya düşeriz. O zaman peygamberimizin hadisi şerifine bakacağız. O nasıl izah etmiş? O buyurmuş ki Böyle iplikte tecrübeye, tecrübeye kalkışan sahabeye olmadı. Yanılıyorsunuz buyurmuş. Cenab-ı Hak burada size bir benzetiş yapıyor. Gecenin karanlığını siyah ipliğe benzetiyor. Siyah iplik gecenin karanlığını temsil eder. Beyaz iplik de sabahın aydınlığını temsil eder. Bunun... Tam ayrıldığı ana kadar yiyin için demektir. Bu buyurdu Peygamberimiz. Ve o, bu da nedir? Bu da nedir? Yine semada fiziki hadisedir. Nasıl oluyor? Şimdi efendim, gece karardığı zaman bütün ufuk kararmıştır. Sabahın doğması, sabahın başlaması şudur. Doğu ufkunda, doğu ufkunda, ya, şimdi yatay diye tabir ediyorlar, yatay diye, ufki diye tabir etmek daha eski bir uygun ta, da, kulağa da hoş gelecek bir tabirdir. Doğu ufkunun üzerinde üzerinde yukarıdan aşağıya değil yani şakuli değil, ufki olarak yana doğru ufkun üzerinde karanlığın içerisinde incecik bir beyazlık meydana gelir bu görülebilir işte o incecik beyazlığı Cenab-ı Hak beyaz ipliğe benzetmiş gecenin karanlığını da siyah ipliğe benzetmiş o siyah içerisinde doğu ufkunda incecik beyazlık belirdiği ana kadar yiyip içebilirsiniz ama belirdiği an oruca başlamanız lazım baya tarifi zor değil mi efendim Tarif ederken bile ne yapıyoruz? An olduğu için Böyle saniyelerle geçileceği için Nedir? Zorlanıyoruz e, Diyeceksiniz ki Hocam siz bunu tarif ederken zorlanıyorsunuz Biz elimizde yemek yiyoruz Ağzımızda çiğniyeceğiz, yutacağız O anda ağzımızdan dışarı atsak Lokmanın tadını, lezzetini ağzımızdan şey yapıncaya kadar Yine zaman geçecek O zaman hududu geçtik e Cenab-ı Hak zaten Ayet-i devamında şöyle buyurmuş, bakınız. Buyurmuş ki <gülüyor> tilke hududullah bu size gösterdiğimiz oruca başlamanın yemeği içmeyi bırakmanın hudududur. Ama fele takrabuhe buna fazla yaklaşmayın diyor Hz. Allah. Öyle mi? Yaklaştığınız zaman hatadan kendinizi kurtaramazsınız. Yani öyle çok dakik olamazsınız. Ne kadar olursanız uğraşırsanız uğraşın. Orada buna fazla yaklaşmayın. Yaklaşan hatadan ne yapamaz? Kendisini kurtaramaz. Öyleyse ne yapalım? Hiç olmazsa 10-15 dakika erken bırakalım. Öyle mi? 10 dakika, 15 dakika erken bırakalım, diyelim ki orucumuzu, şey, oruca başlıyoruz, yemeği içmeyi bırakalım, ağzımızı yüzümüzü güzelce yıkayalım elimizi, tamam. 10-15 dakika zamanı, sızı, zarfında da normal ağız tadımız yerine gelir, suyun, yemeğin, lezzet vesairesi kalmaz, böylece hazır ve normal bir tabii durumda oruca başlamış oluruz. İyi de 10-15 dakika önce başlayacağız da bazı imsaki, imsakiyede yazılanlar olmasa o biraz daha fazla yaklaştırıyor. Onun için bazı imsakiyelerde bakacaksınız diğer bazılarıyla 15-10 dakika fark olacak. Biri 10 dakika sonra oruca başlayabilirsin diye gösterirken diğeri 15 dakika önce oruca başlamasın başlamalısın diye gösterecek. O zaman da halkın zihnine şey girecek. Diyecek ki ya ne haldir ki? Oruca başlamada bile ne yapamıyoruz? Bir ittifak sağlayamıyoruz öyle mi? Kimisi erken diyor kimisi. Şimdi muhterem müminler burada temkin diye bir yine İslam fukahası temkin diye bir e, tabirle ifade ettiği bir manayı ortaya koymuş. Demiş ki demiş ki Cenab-ı Hakk'ın bu hududa yaklaşmayın prensibini de esas almış. Evet hudut şudur demiş gökyüzünde siyahlık beyazlıktan birbirinden ayrılındığı ana kadar yeyip içebilirsiniz. Ama bunu buna riayette hatanız olacağı için 15 dakika önce başlayın demiş. Öyle mi? Buna temkin deniyor. Fakat... Son zamanlarda Son zamanlarda Bazı hocalarımız çıkmış Allah Hepsine selamet versin diyelim Öyle mi? Çıkmış Demiş ki Bu millete öyle 10 dakika falan fazla oruç tutturmaya lüzum yok Bir de hesap yapmış Demiş ki her gün 10 dakika fazla tutsa 30 günde 3 ne yapar? 300 dakika yapar Ondan sonra 300 dakika orucu fazla tutturmayalım bu millete demiş. Ölürler çünkü. Öyle mi? Açlıktan ölür insanlar. 300 dakika fazla, günde 10 dakika fazla oruç tutarsa ne olur? Efendim, şey olur vatandaşın çok düşündükleri için demişler ki hududa 5 dakika kalsın yeter. Üç dakika kalsın. Hatta bazıları tam hudut. Vatandaş hata edecekmiş. o Ne o etsin diyor. kadar etmedi. Günaha girecek. O da mühim değil. Şimdi durum budur. Böyle olunca böyle olunca dileyen hata etmek üzere hududa kadar devam etsin hata işlesin. Vebali kendi boynunadır. Hiç kimse yarın ahirette Yarabbi, onlar imsakiye şöyle yazdılar, ben de öyle hareket ettim diye başından müseyi atamaz. Bakın işin doğrusunu söylüyorum. Evet, hiç kimse ve bali boyun başından boynundan atamaz. Hesabını verecektir o hatanın. Onun için hataya ha hataya düşmemek için 10-15 dakika önce başlayalım. Ha, burada halkı Müslümanları dikkatini çekmemiz onları ikaz etmemiz icap eden bir durum varsa edeceğimiz husus şudur şudur biliyorsunuz bazı insanlar ee, sahura kadar eğleniyor bekliyor televizyon seyrediyor hemen sahuru yeme yiyip uykuya yata, yatmaya kalkışıyor bu bir defa yanlış bir tutumdur. Yani bir Müslümanın yapabileceği iş değildir. Bu yanlıştır. Bir defa rızgın dağıldığı zamanda uykudasın. İki iki acele edeceğim diye henüz sabah namazının vakti girmeden evvel sabah namazını kılmak gibi bir durumda mevzubayız. O zaman işte halka şunu anlatmak lazım. Sahurda 10 15 dakika önce önce oruca başlayınız ama sabah namazını kılmaya kalkışmayınız. Sabah namazının vakti henüz girmemiştir. Girmemiştir. Oruca başladıktan sonra 10 15 dakika bekleyin. Ondan sonra sabah namazını eğer Erken kılmak icap ederse erken. Yani işin faziletine bakarsanız erken değil biraz daha ortalık ağarma zamanına kadar tehir etmek İmam-ı Azam Hazretlerinin iştihadına göre daha eftaldir. eftaldir. Ha efdal olması bu. O vakitte ayakta olmak, o vakitte rızık dağılırken uyanık bulunmak da çok büyük bir nimettir nimettir fahri kainatın tavsiye ettiği zamandır o zaman yapılacak iş geceleri eğlence ve televizyon seyretme yerine seyretme yerine yapılacak iş vaktinde yatıp uyuyup istirahat edip uyanık olmamız icap ettiği zamanda uyanmaktır öyle mi muhterem müminler uyanmaktır ve o zaman da uyanık bulunmaktır Şimdi böylece ibadet ve taatte hatalı duruma düşmemek, vebale maruz kalmamak için dikkat etmemiz icap eden temkine de bu tarzda işaret ettikten sonra şimdi en mühim hazırlık olan orucun farziyetindeki hikmeti anlayıp kendimizi ona hazırlamaktır. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif ayı hakkında bize ne, ne ayıdır diye bu mevzuda bilgi verdi. Kur'an-ı Kerim ayı, onun inzal edildiği ay. Ondan sonra orucun nasıl başlanıp nasıl bırakılacağına dair vaktin tayini bunu gösterdi. Ben de size hadis-i şeriflerin yardımı ile vakitte neye dikkat etmemiz icap ettiğini izaha çalıştım. Ondan sonra Rabbimiz orucun farziyetini bildirdiği ayeti celilenin, celilenin sonunda oruç farziyetinin hikmetini bildirdi <gülüyor> ve şöyle buyurdu. Orucu farz kıldık, bu sayede ümid edilir ki müttakilerden olursunuz buyurdu. Demek ki orucun farz kılınmasındaki hikmet müttaki olmaktır, öyle mi? Cenab-ı Hak bizim müttaki olmamızı istiyor, müttaki olmamıza yardımcı olmak üzere de diğer ibadetleri meyanında, onların yanında orucu da müttakiliğe götüren en mühim ibadetlerden olarak farz kılıyor. O zaman orucu tutmaya hazırlanan bizler, her şeyden evvel şunu öğreneceğiz. Müttekilik nedir? Nedir? Acaba oruç bizde onu temin ediyor mu etmiyor mu? Bunu arayacağız. Eğer oruç bunu temin ediyorsa oruçtan istifade etmiş olacağız. Etmiyorsa o zaman orucun oruçtan istifademiz pek olmuyor demektir. Müttaki nedir? Onu da Kur'an-ı Kerim'den bakalım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in başında şöyle buyurur: Allah Huzül Celal'dan Hazreti Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed'e indirilen bu kitaptır ve bu kitap Müttaki'lere hidayettir. Müttaki kimdir? Ellezine ümminûne bil gayb. Gayba iman edendir. Elhamdülillah gayba imanımız var. Ve yükimûne salate namazlarını devamlı kılanlardır. Eğer namazı devamlı kılamıyor ise Ramazan ayına hazırlanalım ve devamlı kılmak üzere azmedelim. Orucun faidesi bu olacaktır. Bize namazı kılar hale getirmesi lazımdır. Ve mimme razaknahum yunfikun Müttegi, Allah-u Zülcelal'ın verdiği nimetlerden ihtiyat sahiplerine verendir. Yani sadakasını, zekatını verendir. Ramazan-ı Şerif ayında oruç bizi sadaka ve zekat verir hale getirmesi lazımdır. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ ve اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Hazreti Muhammedenil Mustafa'ya indirilen Hazreti Kur'an'a ve Kur'an'dan önce peygamberlere verilen kitaplara, inanır hale getirmektir. Ve bil ahiretihüm yuginun böylece ahiretin de olacağına imanımızı tazeleyen ve tazeleten bir ibadettir oruç. Bunlar olduğu zaman orucu tuttuğumuz vakit ülaike alâ hudem min rabbihim bilin ki dost doğru yol ve hidayet budur ve ülaike humül müflihun felaha erecek olanlar da bunlardır. Ya Rabbi bize Hakkı hak olarak öğretip Hakka tabi olmayı Batılı batıl olarak Öğrenip batıldan İçtinab etmeyi Ramazan-ı Şerif orucuna yetişip Ve o mübarek ayda Ayda kendi Rızayı ilahiyene muvafık Şekilde oruç tutarak Felaha erdirdiğin Kullardan olmayı bize de Nasibi müyesser eyle, Allah Lillahil Fatiha